Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. min <gülüyor> Şüphesiz ki biz nuhu kavmine. Kendilerine çok elenli bir azap gelmeden önce kavmini korkut diye gönderdik. <gülüyor> Ve Nuh onlara dedi ki ey kavmim doğrusu ben sizin için Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. Şöyle ki Allah'a kulluk edin ondan sakının ve bana itaat edin. Ta ki Allah günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizin ecelinizi belirli bir vakte kadar ertelesin. Şüphe yok ki Allah'ın size takdir ettiği eceli geldiği zaman ertelenmez. Eğer biliyor olsaydınız. <gülüyor> Nuh dedi ki, Rabbim doğrusu ben Kavmimi gece gündüz iman etmeye davet ettim. <gülüyor> Fakat benim davetim onlara hakka yönelmekten, kaçmalarından başka bir şey artırmadı. Ve <gülüyor> ve doğrusu ben onlara mağfiret etmen için kendilerini ne zaman iman etmeye davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar beni görmemek için elbiselerine büründüler inkarlarında da ısrar ettiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar <gülüyor> sonra şüphesiz ben onları yüksek sesle açıkça davet ettim sonra doğrusu ben onlara hem ilan ettim hem kendilerine gizli gizli de söyledim hem Rabbinize istiğfar edin, ondan mağfiret dileyin. Çünkü o gaffar, çok bağışlayıcıdır dedim. Hem onlara dedim ki, ondan mağfiret dileyin ki, Üzerinize semayı, gökten yağmuru bol bol göndersin. Ve yumdidikum ve ve Size mallar ve oğullar ile yardım etsin. Sizin için yeryüzünde nice bahçeler kılsın. Ve size nice ırmaklar meydana getirsin. Size ne oluyor ki Allah için bir azamet, onun şanına layık bir yücelik, ümit etmiyorsunuz. Ona yakıştıramıyorsunuz. <gülüyor> Halbuki O, sizi tavırdan tavıra geçirerek yarattı. <gülüyor> Görmediniz mi? Allah yedi kat göğü nasıl tabaka tabaka, birbiriyle ahenkte olarak yaratmıştır. Onların içinde ayı bir nur yaptı ve güneşi ışık verici ve ısındırıcı bir kandil kıldı. <gülüyor> ve Allah sizi sanki bir bitki olarak yerden bitirdi, sizi topraktan yarattı. <gülüyor> sonra sizi oraya döndürecek ve sizi yeni bir çıkarışla oradan tekrar çıkaracaktır ve Allah yeri sizin için bir yaygı yaptı ta ki ondan bir takım geniş yollarda gidesiniz diye nasihat ettim. Kalalhurr <gülüyor> illa yine dedi ki: "Rabbim doğrusu onlar bana isyan ettiler ve malı ile Çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimselere tabi oldular. Hem çok büyük hileyle ile tuzaklar kurdular. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele büyük kutlardan veddi, süva, yegusu, yeuku ve nesri sakın bırakmayın dediler. <gülüyor> Böylece birçoklarını gerçekten dalalete düşürdüler. Rabbim o zalimlere Müminlere kurdukları o tuzaklarda şaşkınlıktan başka bir şey artırma. <gülüyor> Onlar günahları yüzünden tufanda boğuldular da ateşe sokuldular kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Ve Nuh dedi ki, Rabbim, yeryüzünde o kafirlerden hiçbir kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını dalalete düşürürler. Hem günahkar ve azılı kafirden başkasını doğurmazlar. Çocuklarını da öyle yetiştirirler. <gülüyor> Rabbim bana ana babama evime mümin olarak girene bütün mümin erkeklere ve mümin kadınlara mağfiret eyle zalimlere de helaktan başka bir şey artırma.